İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın Özdeş. Günaydın. Nedir haftanın ee, durumu? Haftanın durumu bir soru sorarak başlayabilir miyim? Çoktan hmm. soru sormuyorsunuz siz e, şeyde artık e, Ömer hocam. Öyle mi? Soruları... E, dikkat e, ediyorum dinliyorum dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> soru sorardım. <gülüyor> ee, Editoryal yani siyasi karikatürciler basının yaramaz ve buzur çocukları mıdır? Elbette. Öyle midir? Peki öyleyse bile yani bu onları cezalandırmak daha doğrusu ne bileyim kulağından çekip okuldan atmak e, için bir neden midir? Tabii. Öyle mi? Evet. O zaman programı burada sonlandıralım ben <gülüyor> izin isteyeyim. <gülüyor>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 Karikatürlerini bu programda da anlattığım oldu. Yine antisemitizmle suçlandı ve e, sosyal medyada bir anda lincedildi. İşinden de oldu tabii doğal olarak. Aslında Gargalo e, bolca ödülü de bir e, karikatürci ve e, tanıyorum kendisini de. Hatta geçtiğimiz Kasım ayında Strasbourg'ta Demokrasi Forumu esnasında e, bir törenle ona yılın karikatürü ödülü verilmişti. Kurye International dergisi tarafından. Ben de oradaydım jüri başkanı da e, bu Persepolis çizgi romanının İranlı yaratıcısı hmm. var. Maliana Satrapi. Evet. E, o e, başkanlığını yapıyordu. Sunumu da o yaptı. E, bu hafta yani geçen hafta Kurye İnternasyonu'nun açıklamasından okuduğuma göre Gargalo sosyal medyada linç edilince Gargalo'nun ödülü yaptığı bu çizim nedeniyle iptal edilmiş ve geri alınmış.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 yemeği göze almış oluyorsunuz. Ya yani bu İsrail'de olsanız, Yahudi olsanız hiç sonuç değişmiyor. Yani İsrail'di, sen eğer ya, Yahudiysen, bu kez antisemit değil de kendinden nefret e, nefret etme fiilini... işlemiş oluyorsun. Evet, yani, Self-hating Jew yani, şey, dedikleri, evet. E, fakat bu yalnız netanyahuya özgü ya, bir durumda bir maalesef. Yani e, diğer kimi e, ...Trump'ta mesela. Bazı liderleri e, çizmek. Mesela İtalyan e, şey karikatürcü Mariana Nade'nin karikatürünü anlatmak istiyorum. E, o Benjamin Netanyahu'yu çizmiş. E, Netanyahu iki elini beline dayamış böyle. Kollarını da dayılanan bir horozun kanatları pozisyonunu açmış. Çatık kaşlı bir Netanyahu görüyoruz. Çok başarılı bir karikatür bu. Müthiş bir karikatür bence. Belden aşağısı yok. E, Bacakların yerinde ne var? E, büyükçe bir makasın bıçakları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 Daha doğrusu Hindistan diyorum ama Keşmir'den. Hindistan ve biliyorsunuz Pakistan arasında 72 yıldır süren bir kriz var ve Keşmir'de yaşayan yani kriz adı Keşmir krizi. Keşmir'de yaşayan bir karikatürcü de adı Suhail Naqshbandi. Suhail Naqshbandi evet. Suhail Naqshbandi. Bir mektup yazdı, e, Cartoonist Network International'a, kısaca CRNI diye söz ediyoruz ondan. O mektuptan, özetledim ben kısa bir alıntı paylaşmak istiyorum. Bir yıldır Keşmir, bütünüyle yeni dergiden yönetilen hükümet tarafından benzeri görülmemiş bir abluka altına alındı. Büyük şapta toplu tutuklamalar gerçekleşti. Ayrılıkçılar, iş adamları, avukatlar, gazeteciler, aktivistler, öğrenciler...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 Bir tanesi gaz sesinin köşesini gösteriyor. Köşenin adı Inside Out. Yani Türkçeye çevirecek olursak içeride dışarıda mı? İçeri dışarı mı? İçeri dışarı evet. İçeri yani, dışarı. Tepe e, taklak gibi de evet. Efendim? Yani tepe taklak gibi de bir evet. yorum olabilir. Yani köşesinin başlığı bu. Evet. E, sürekli gaz sesindeki İşte bu başlığın alttaki karede kendi karikatürlerini çiziyormuş. Son olarak yayınlanan karikatüründe boş bu kare. Sadece o kareyi terk eden bir kişi var. Koltuğunun altına da isminin olduğu başlık bölümünü almış götürüyor. Karikatür bu kadar. Mesaj çok açık terk ediyorum diyor ya CRNİA'ya yani Cartoon Israes Network'e yolladığı mektubuna da bir karikatür eklemiş. Kendi e, e, sırf mektubu süsleme amacıyla Onu da aldım programa. Ucu kırık bir kurşun kaleme sarılı bir tel örgü. Aslında e, bu son karikatürüyle tüm dünya karikatücülerinin ortak sıradını da bile getirmiş oldu. Bir anlamda. Te tel, tel örgü de demek aslında e, haksızlık bile sayılabilir. Çünkü aslında artık jilet Telli, evet, jiletli evet. tel, jiletli tel örgü demek lazım bunlar. Evet, jiletli tel örgü. Şimdi bunlar moda zaten. Ee, e, kuşları, kuşlara karşı da kullanılıyor? E, kullanılıyormuş ve o, evet, o konuda da bir haber çıktı. Kuşları perişan ediyormuş tabi. Evet, şimdi tel örgüyle devam edeceksek, biliyorum ama acınacak halimiz. E, korona virüsü dünyaya duyurduğu için sesi kısrılmak istenen doktor Lee. Lee Benzlang mıydı? Evet. Şimdi ee, hmm. çok büyük bir özellikler yarattı. Ee, onun ölümü tabii. Her ne kadar e, siyasi karikatür içinde yasaklanmış olsa da e, bir karikatür, bunu New York Times'in haberinden e, ifade ediyorum. Weibo sosyal e, paylaşım ağa var. E, 100 milyonlar takip ediyor. Orada viral olmuş bu karikatür. Harikatürde ölen e, Doktor Lee'nin bir portresini görüyoruz. İmzada Kuang Diyao'a ait. E, bu portrede doktorun yüzünü tam olarak göremiyoruz. Zira ağzını örten e, kısımda bir maske var. E, hastalarını herhalde kendi ağzından saçınabilecek mikroplara karşı taktığı bu maske e, normal maskelerden farklı. Üzerinde e, dikenli perler çizilmiş bunda. Jilet yok ama Evet. Yani e, maskedeki tel örgü doktorun hastalarını sadece mikroplardan değil ağzından çıkması muhtemel yasaklı sözlerden de korumuş oluyor bir şekilde. Evet. Bir, bu, bugün e, pro, e, programın başlarında bir yerde de ondan da bahsettik. Werner Yu diye bir e, Çin kökenli yazar da.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 Cumartesi günü Japonya'dan bir dostumla konuştum. Ee, Norio Yamanio diye bir e, karikatürci dostumuz Türk e, Türkiye'ye çok geldi. E, biz de gittik onu ziyaret ettik yerinde, evinde. E, onun da kendine göre bir takım sistemleri vardı. Son iki karikatürü editörü tarafından e, reddedilmiş, yayınlanmamış. Şimdi bana Japonya'da de, de, öyle de. mi? Evet. Japonya'da mı? E, evet, Japonya'da yayınlanmamış karikatürleri. Ee, ki çok güzel de hoş bir çizgisi vardır ee, yumuşaktır yani çizgi olarak da e, düşünce tarzı olarak da yani e, şeyde böyle sert de çok sert değildir karikatürleri bana yolladı ve sordu sizin ülkenizde bunlar yayınlanabilir mi diye baktım ee, birinde Trump var diğerinde ise Xi Jinping e, var baş karakterlerdi yani e, yayınlanır dedim. Yani bunlarda bir sorun görmüyorum dedim. Her ikisinin de konusu bu ara gündemde olan e, yine virüstü. Ben Çin Çin e, kısaca anlatayım. E, Pekin'de e, şehirin önündeki geliş meydanı görüyoruz. Meydanda ise yürümekte olan bazı Çinli vatandaşlar var. Hepsinin de doğal olarak ağızlarında e, maskeleri var. Maskeyle örtmüşler. E, ve hepsi de öksürüyorlar. Öksürürken çıkardıkları ses ise e, Japonca e, onomatopetisinde artık e, nasıl diyeceksek kon kon kon diye aksettirmiş bize e, karikatürist. Yani Japoncada kon bize ö -ö, ö ö diye çıkıyor ya evet. e, çizgi romanlarda falan da öyle yapıyoruz. Onlar kon kon diye yazıyorlarmış. E, şimdi e, görüyor işte bu kon kon diye öksürerek dolaşan kalabalık döneminde yine yüzü maskeli.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 Olsa olsa ben e, Japon hassasiyetidir diye düşündüm. Yani gerçekten de facialara, felaketlere karşı oldukça duyarlı bir halk... E, ...bu tür konumların mizanı yapılmasını da e, boş bölüyle karşılamıyorlar. Bir felaket Fakat, olarak görüyorlar demek ki. Evet, evet. Fakat da yandan yani dost Trump'ın ya da komşu başkan Xi kimde de çizilmiş olması rahatsız etmiş olabilir. Hani şu kendisine örüyor e, arkadaşıma bu e, karikatürleri bize rahatça taşıyabileceğini e, ve hatta bir tanesini beraberce de dedi anlatmak istiyorum dedim. Çok sevindi. E, Peki de e, basın organında da yayınlanır mı? E, yayınlanır tabii dedim yani. neden olmasın ama şöyle düşündüm yani hangisinde? Hangi gazetede? Açık gazetede. <gülüyor> ha, o da diyor. Evet aslında bu, bu soruya tam en güzel yanıtı Cumartesi günü e, Cumhuriyet Kastesi'nin çizeri Zafer Temoçi'nin e, Ciddiyet Ekim'de sayfasında e, çıkan karikatüründe buldum. E, çok ilginç bir karikatür bu. E, bu karikatürle e, yazılı basının içinde bulunduğu durum bence o kadar güzel ifade edilmiş ki karikatürde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 o onu e, çizmiş e, Zafer için o çocuğu çizmiş ailem e, ve e, omuzun üzerinden geçildiği askı yardımıyla da gazete taşıyor öbür elinde de gazete gazeyi gösteriyor millete ama bir şey daha var tabi işte o e, kolları koltuğun altına e, aldığı gazetenin yanı sıra kollarıyla da arkasından kendinden misli misli büyük tekerlekli değil el arabasını e, çekiyor. Bu tekerlekli el arabası ise neredeyse e, bütün büyük kentlerin sokaklarında görmeye aşina olduğumuz artık büyük bir çuvaldan ibaret. Evet. Bu e, çuvalda işte gazeteleri e, çöp e, çöpleri karıştırıp çiğyen e, ya. malzemeleri toplayan kağıtları falan toplayan. Çocuklar, çoğunluğu da artık Suriyeli oldu bunların. Buna alıştık, bu, bu bu manzarayı görmeye çok alıştık. Fakat işte bu karikatürdeki gazeteler aslında açılmamış balyalar. Gazete balyaları. Balyalar açılmadığına göre hiç okunmamış ya da satılmamış gazeteler olsa gerek bunlar. Yani yazılı basınımızın durumu da bence bundan daha iyi anlatılamazdı gibi geliyor bana. Evet. Son bir karikatür, ee, o da usta bir karikatürcüğümüz, ee, Raşit Yakalı, o da basında yer bulamayanlardan maalesef. Ee, sosyal medyada e, paylaşmış bu karikatürü, ben de onu sonlandırmak istiyorum. Bir kolaj yapmış e, Raşit Yakalı, hafta içinde ulusal gazetelerde çıkan önemli haber başlıklarını, birer kar topu, büyük kar topu şeklinde kesip, e, karlı bir dağdan aşağı yuvarlanmış, yani neye gönderme yaptığını anlıyoruz tabi ee, bir çiğ görüntüsünü oluşturmuş haberlerden bazı başlıkları şöyle okuyabiliriz işte pis sonunda yamaç olmamalı Can biraz kurtarma bir tanesi daha büyük 14 yaşındaki anne bebeğini çöpe bıraktı şiir asadı yapılmalıydı zafiyet söz konusu öyle e, başlıklar bu küpürleri biraz e, büyük topu şeklinde çiğ olarak yuvarlamış ee, bir tanesinde de küresel ısınma başlığı da var ee, yani geçtiğimiz haftanın sonunda tepemize bir çiğ gibi yağdı bu felaket haberleri de maalesef bu şartlar altında kim gazda okumak ister değil mi bence televizyonda da izlenmeli zaten izlemiyoruz hasta oldu olacak radyoları da kapatalım Yo, mı hocam? olur mu ya açık gazete kapanmaz <Gülüyor> peki o zaman o zaman karikatürünüzü kar kar kar kar <gülüyor> seçelim haftanın karikatürü kar ben kapatacağım ee... Yok, kapamıyorum. Tamam, <gülüyor> bence çok zor bu. Hepsi birbirinden iyi mi? Evet ya. Süheyl Nakşiben değil mi seçelim acaba? Köşesini terk edip giden. Ee, yani özetliyor, evet. Özetliyor. İm, i̇mzasını özetliyor. alıp çekip giden ise inaksi bendi ben, ben de katılıyorum artık öz, özdeşimde katılma zorunluluğu doğdu <gülüyor> evet. Peki o zaman. Demok demok benim demok gene de gönlüm biraz de. Doktor Lee'de kalmıyor değil. Nerede? Ha Lee'de. Hmm, evet. Onu da karenin içine koyabiliriz. Yok, olmaz. Bir <gülüyor> <gülüyor> olur değil mi? <gülüyor> evet, olmaz. Kwang-bia evet, onun çizimi de. Yani bu bu seferki seçimler hakikaten çok e, zorluydu. Ama galiba Suhey Nakşibendi'yi de kalalım. Ee, Nakşibendi'yi koyalım, sesini duyuralım hiç Çünkü e, gerçekten de e, feryat ediyor, isyan ediyor. Feryat ediyor daha doğrusu. Evet. Yani dünyanın da en büyük kriz alanlarından bir tanesi. Şu anda evet. halihazırdaki Keşmir, Cemu Keşmir'de yani gerçek bir şey, yani ediyor. Trajedinin büyüğü yani diyor evet. Onlara ses, ses vermiş olalım. Peki İzha çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Arkadaşlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.